بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مخترم Kardeşlerim, aslında sizlere daha önce devam ettiğimiz el-vela vel el konusunu devam ettirmek arzusundaydım. Lakin, yakın bir zamanda, yakınlarımızda sudur eden bir hadise beni başka bir mevzuyu işlemeye itti. Cenab-ı Hakk kimsenin başına derd ve musibet bela vermesin. Onları muaf kılsın. Bu mevzuyu işlememin sebebi Müslümanların bu gibi arz edeceğim meseleyi bilmeleri ve uyanık olmaları, gereken tedbirleri alması yönünden bazı zarri olan malumatları bilmesinde fayda var. Aynı şeyler kendilerinin başlarına gelmesi için Böyle bir mözuyu seçmiş bulundum. Belki bazılarınızın tacübüne gidebilir. Lakin önemli olan insanların istifadesi, tacüb etmesi değildir. Bu mözuda cinler alemi, cinlerin insana zarar vermelerinin sebepleri ve bunlardan korunmanın yolları üzerine olacaktır inşallah. Konuyu küçü görmeyin. Çok büyük bir mevzu. Mümkün olduğu kadar toparlamaya çalıştım ve hepimizin bu mevzuda malumatı olması gerekir. Hatta çeşitli yerlerde bazı arkadaşların bu gibi meseleler hakkında sorular oluyor, oluyorlar ve bilmeleri gereken hususlar var. İnşallah bunları teker teker aydınlığa kavuşturmaya çalışacağız. Cin dediğimiz zaman aklımıza meçhul bir varlık gelir. Göremediğimiz, bilemediğimiz meçhul bir varlık gelir. Cinler alemi, insan alemi ve melaike aleminden farklı bir alemdir. Kuvvet, zeka, idrak yönünden insanlarla müşterek noktaları vardır. Onlar da idrak sahibi, zeka sahibi, hafıza sahibi, çok şey bilen kişilerdir. Bunlarla insanlarla aynı sıfatlara muttasıp olmalarına rağmen, olmalarına rağmen insanlardan farklı olan hususu insanın yaratılışının yani aslına muhalif bir yaratılışa sıfatı sahip varlıklardır. cin ismini almalarının sebebi ise insanların nazarlarında görünmeyen mestur olan varlıklar olduğundan dolayı bu isim verilmiştir kendilerine. Nitekim Araf suresinde 28. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor اِنَّهُ huwa هُوَ وَقَبِيلُهُ min حَيْفُ لَا تَرَوْنَهُ O ve onun kabilesi sizin görmediğiniz Muşahede edemediğiniz yerden sizi görürler. Lakin siz onları göremezsiniz. Evet, cinin aslı nedir ve ne zaman yaratıldılar? Kur'an-ı Kerim'de cinler hakkında hapaylı ayeti kelimeler vardır. Onların bize yaratılışlarını ve vasıflarını anlatmış anlatmıştır. Rahman Suresinin 15. ayeti kelimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَخَلَقَ الْجَانْنَ min مَارِجٍ مِنْ نَارِ O aynı zamanda insanı mariç bir ateşten, yani o, o aynı zamanda cini mariç olan bir ateşten yaratılmıştır. Mariç dediğimiz zaman manası ateşin alev olan kısmı, yani katı olan ve en iyi kısmı kastedilmiştir. Veyahut ateşin siyahının aleviyle karıştırılmış bir madde olarak cin bundan yaratılmıştır. Bu mevzuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aziz <gülüyor> Aişe radıyallahu anh şunu naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. An Aişe radıyallahu anhâ kalet. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Hulikatil melâiketu min nurin ve hulikal canu min nâr. Ve sulik Adem'u mimma wasfelaküm. nurdan yaratıldı. Cinler ise ateşten yaratıldı. Adem oğlu ise size vasfedilen, vasلولunmuş şeyden yaratıldı. Yani topraktan veyahut su ile karışmış toprak, çamurdan yaratıldı. Bu rivayetimiz nakletmiştir. Cinlerin e, ne zaman yaratıldığı konusunda Alimler kesin bir malumata sahip değillerdir. Ancak ne var ki? Cinler insanlardan önce yaratılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şu ayeti kerimeyi zikreder. وَالْجَانُوا خَلَقْنَاهُ min qabl min naris السَّمُونَ Cinlere gelince bizler cinleri insanlardan önce sıcak bir ateşten yarattık diyor Cenab-ı Hak. Bu rivayet Hucur'da suresinin 26. ayet-i kerime Hucur suresinin 26. ayet-i kerimesidir. Peki, cinin aslı ateş olduğuna göre, ateşten yaratıldığına göre, şeytan denilen iblis aleyhillâne, bunun yaratılışı neydendir? Yani şeytanın aslı cin midir, yoksa şeytan cinlerden birisi midir? Bu da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kef sürecinde İblis'in Adem Aleyhisselama Cenabı Hakk'ın emriyle secde, secde etme işi yüzünden illa İblis sadece İblis secde etmedi, etmedi diyor. Kaane minel cinni fefessaka an emri Rabbi. O cinlerden birisiydi ve Rabbin emrine isyan etti diyor. Bazı alimler de şeytanın aslı cin olduğunu görüşündeler. Yani şeytanın aslı ya cindir veya şeytan cinlerden birisidir. Şems-i Temiye diyor ki şeytanın aslı cindir lakin şu an mesela görüyorsunuz cinler şeytanın ordusundan olmuştur. Cinler şeytan ordusundan olmuştur. Aslı cindir. Veyahut cinlerden birisidir. Lakin şu an cinler şeytanın ordusu olmuştur. Evet. Keyfiyet yönünden cinlerin sınıfları üçtür. Keyfiyet yönünden cinlerin sınıfları üçtür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El cinnu selâfetü asnâf Cinler üç sınıftır. Fesnifun yatîru fil hevâ bir sınıf vardır ki bunlar havada gezerler, uçarlar. وَصِنِفُنْ hayatın وَكِلَابٌ Bir de bir sınıf vardır ki bunlar köpekler ve yılanlardır. وَصِنِفُنْ Bir de bir sınıf vardır ki يُحِلُّونَ وَيَضْعَنُونَ Bunlar yerleşirler ve göç ederler. Çeşitli cisimlere hullederler, girerler ve göç ederler. Başka yerlere. <gülüyor> Bu rivayeti tabrani hakim veya ki sahib-ül etmişlerdir. Bu şekilde anlıyoruz ki cinlerin üç tane sınıfı vardır. İslah ve ifsat mertebesi yönünden cinler iki kısımdır. Ulvi olan cinler bunlar müminler, salih olan cinlerdir. Bunlara ulvi diyoruz. Evet, diğerleri ise sufli cinlerdir. Bunlar cinlerin fasık olanları ve kafir olanlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin kendi itirafı vardır diyor ki bir ayet gelmede cinler ve anna minna's salihuna ve minna dun içimizde salih olanlar da vardır salih olmayanlar da vardır kunna tarayike da. biz çok çeşitli gruplar ve mezhepler halindeydik çok çeşitli gruplar he, ve mezhepler halindeydik yine cin sesinde başka bir ayet gelmede ve anna minnal muslimuna ve minnal qasitun içimizde Müslüman olanlar vardır ve zalim olanlar da vardır diyor. Bu ayet-i kerime ile anlaşılıyor ki cinlerin ulvi olanları ve sufli olanları vardır. Cinlerin varlığının ispatına gelince kitap, sünnet, icma, tevatür, bir de muşahede ile sabit olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet-i kerimeler var. Sünnette de bir sürü hadis-i şerifler var. Ümmet bunda icma etmiştir. İnsanlardan tevatür yoluyla bize bunların ispatı gelmiştir ve bugün ve daha önce bir sürü vakalar insanların onları görmesi bütün bunlar cinlerin varlığını açıkça bize bize ispatlar. Peki muhterem kardeşlerim cinlerin yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Cinler ne gibi şeylerden istifade ediyorlar? Bazı hadislerde gelmiştir ki Cinlerin yiyecekleri kemikler ve tezeklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun içindir ki ümmetini tezek ve kemik ile istinca etmekten men etmiştir. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <الْجِن> Tezek ve kemik ile istinca etmeyiniz. Çünkü bu cin kardeşlerinizin yiyecekleridir. Bu rüyalet-i firmizi sahibi bir senete nakletmiştir. Şeytanın yiyeceğine gelince şeytan besmeye çekilmeyen yiyecek ve içecek her şey onun olmuştur. Yiyecek ve içeceğe besmeğe çekilmeyen her şey şeytanın yiyeceğidir ve içeceğidir. Cinler insanlar gibi aynı şekilde evlenirler ve çoğalırlar. Bazı vakalarda insanlarla evlenmeleri, evlenmeleri göstermiştir. Bazı cinler insanlarla da evlenmişlerdir. Bu gibi hadisler bu kuyummuştur. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden bir ayet-i kerimede vardır. Rahman Suresi'nde Cenabı Hak 56. ayet-i kerimesinde hurilerden bahsederken diyor ki: "Lem yatmis hunne insun kablehum ve O hurilere daha önce ne cinler ne de insanlar dokunmamıştır. Yani tertemiz paktırlar. Buradan anlaşılıyor ki cinler de evleniyorlar. Evet. Çeşitli vakalarda da bunu ispatlamışlardı, ispatlamıştır. Aynı şekilde insanlarla evlenme de bu kurulmuştur. Bu münakaşa mövzudur. Evet. Cinler ve şeytanlar aynı şekilde insanlar gibi ölürler. İblis müstesna. İblis Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar mühlet vermiştir. Ancak insan ne kadar yaşadıklara bilinmekle beraber bildiğimiz bir şey vardır ki cinler insanlardan daha fazla ömre ömür, sahiptirler. Evet, bu mevzuda da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eee İbn Abbas nakletmiş, Bukhari'de e, rivayet tahsis edilmiştir. Cinlerin meskenleri nelerdir? Muhterem kardeşlerim burası çok önemli, dikkat edelin. Cinlerin meskenleri neresidir? harabe yerler, sahralar, necaset pis yerler, hamamlar, tuvaletler, çöplükler, mezarlar, ondan sonra çarşılar, oturulmayan evler, boş kalmış evler, oturulmayan evler. Hatta bazı rivayetlerde cinlerin de merkepleri olduğunu, onların merkeplerinin debe olduğunu zikreder. Evet, Vakitleri karanlık vaktidir. Karanlıkta ortaya çıkarlar. Ve e, şeytanın en sevdiği mesken yer güneşle gölge arasıdır. Güneşle gölge arası oturmayı çok sever. Evet. Aynı şekilde denizde cinler çok bulunur. İblis aleyhillâne kendisini Cenab-ı Hakk'a benzetmesi için arşını tahtını denizde kurmuştur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın arşı deniz üstündedir. Ona benzemesi için arşını tahtını denizde kurmuştu iblis. Evet. Cinlere verilen güçler vardır. Bu güçler bu insanoğlu sahip değildir. Bunlara bilmemizde yarar var. Evet. Onlara verilen güçler şunlardır. Hareket ve intikal etmede çok süratlidirler. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam ile Belkis'in vakasını anlatırken şunları söylüyor. Biliyorsunuz ki Yemen'de Yemen'de Sebe kabilesi vardı. Bu kabilenin mensubu yani sahibi, idarecisi bir kadındı. Adı Belkis'tir. Süleyman Aleyhisselam ise Filistin'de sa sakin idi. Orada yerleşmişti. Ve Sebe kabilesinin İslam'a girmesini istiyordu. Oraya tebliğ etmişti, haber salmıştı. Ve Belkis'in tahtının Hal Süleyman Aleyhisselam'ın yanında hazır olması için oradaki bulunan cinlere teklifte bulundu. Biliyorsunuz cinler kendilerinde olan sürat ve intikal hareket, hareketteki sürat ve intikal yüzünden bu imkana sahipdiler. Süleyman Aleyhisselam da cinleri kullanıyor, kullanıyordu ve onlara çeşitli hizmetler ve işler veriyordu. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılmıştır. Qale <gâle> ifritun min el cin. Cinlerden bir ifrit. Yani usta, maharetli bir cin. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam'a: "Ana atike bihi qabla en taquma min Sen yerinden oturup yerinden kalkıp oturuncaya kadar ben sana belkisin tahtını ta Yemen'den yanına getiririm. Yerinden kalkıp oturuncaya kadar. Yani buradaki surati görüyor musunuz? Aynı anda gidecek ve geri gelecek ve yanında arşı getirecek. Surate bakıyor musunuz? Yemenle Şilis'in arasında bir sürü kilometreler, bin, binden fazla kilometre mesafe var. Bu ayet kimin Neml Suresi'nin 39. ayet-i kerimesidir? Burada cinlerin nasıl bir suate ve harekete, intikale sahip olduklarını ayet bize apaçıkça anlatmaktadır. Fezaya çıkışları konusunda insanda önce varmışlar ve sepkat etmişlerdir. Biliyorsunuz cinler semadan haber çalarlar ve bu haberleri ne yaparlar? Kahinlere getirirler. Bukari'de Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bir kıssa vardır. Bu kıssa çok önemli bir kıssadır. Evet. Semadan haber çalmaları, semaya gitmeleri yani fezada insandan önce fezaya ulaşmalarını, fezada gezmelerini insandan önce böyle bir güce sahip olduklarını gösterir. Çeşitli şeyleri iman etmeye sanatla işlemeye maharetlidirler. Bu mevzuda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize onların bu durumunu şöyle anlatır. Kâl taâlâ ve mine'l cinne men ya'mal beyne yedeyhi bi'izni rabbi. Cinlerden öyleleri vardır ki Süleyman Aleyhisselam'ın yanında Rabbin izniyle amel ederler. Yani iş işlerler, iş yaparlar. Ve men yezig an emrina nuzikhu min azab'is Onlardan hangisi Bizim emrimizden Vehhud Süleyman Aleyhisselam'ın emrinden yüz çevirirse vermiş olduğu işi yapmazsa ona zor bir azabı tattırırız. Ya'menun lehu ya'malun lehu ma yasha'u min maharib ve Ve onlar Süleyman Aleyhisselam'a çeşitli mescitler ve şekiller yapıyorlardı. Vacifanin kel Bir de havuz şeklinde çanaklar ve kudur-u büyük büyük kazanlar meydana getiriyorlardı. Bunları Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle yapıyorlardı. Bunlar gösteriyor ki, bu, ay, e, bu cinler böyle bir güce, böyle bir zekaya, bu gibi işlere yapmaya kudreti olan varlıklar olduğunu bize gösteriyor. Bu ayet-i kerime Sebez Suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Cinler çeşitli şekillere girebilirler. İnsan şekli Hayvan şekli ve yılan şekli. Evet, insan şekline gelince Bedir günü, Bedir savaşında müşriklere şeytan surakatibini malik suretinde görünmüş ve onlara zaferi vaat etmişti. Surakatibini malik suretinde, insan suretinde görünmüş ve onlara muvaffak olacaklarını, zaferi onlara vaat etmişti. Bukhari'de gelen rivayette ise Ebu Hurere'nin kıssası vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurere'yi Ramazan'daki zekat malına vekil olarak tayin etmişti, nebetçi olarak tayin etmişti. Kendisi istirahat ederken bekler, beklediği halde istirahat ederken birdenbire bir insan görür. Zekat malından çalmaya çalışır. Ve onu birden onu birden yakalar. Yakamayınca tabi ondan özür diler. Bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim, ne olur beni sal diye. Bu şekilde kendisi ona acır ve onu salar. İkinci gün aynı hadise sudur eder. Yine onu acır ve onu salar. Üçüncü gün ise onu yakaladığında bu defa salmak istemez. Ve salmak istemeyince bu defa der ki, sana ben bir şey öğreteceğim, şayet sana bu öğrettiğim şey... şey şey sana öğretirsen beni salacak mısın diye kendisine söz alır. O şey de ona ayet-i kürsi, ayet-i kürsi sabah akşam okumasını tavsiye eder. Ayet-i kürsi sabah akşam okuyan bir insanın şeytan hırzından muhafaza olacağını söyler. Bu şekilde şeytan şeytanı bu hürele ne yapar? Ona öğretmiş olduğu bu faydalı şey bilgiden dolayı onu salar. Ve Ebu Hüri radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve vakayı anlatır. Der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka innehu kezub yalancı olmasına rağmen doğru söylemiş. Sana gelen o şeytandı diyor. Ve bu şekilde anlaşılıyoruz ki, an, anlaşılıyor ki cin ve şeytanlar insan suretine girebilirler. Evet. Bir de hayvan suretine girme imkana sahiptirler. Haseten yılan suretlerine. Müslim'de gelen çok mühim bir kıssa var, bir hadise buku bulmuştu. Bu, bu kıssa bu kıssayı bir sahabe anlatıyor. Sahabe anlatan bu kıssa Ebu Said'in Hudri'dir. Diyor ki karşımızda oturan yeni evlenen bir genç vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hendek savaşındaydı. Lakin gündüzün ortasında Peygamberimizden izin alır ve yeni evlendiğinden dolayı ailesinin yanına gelirdi. Bir gün izin alıp eve gelmek istediğinde karısını ailesini kapısının önünde görür. Ve aklına bir sürü şeyler geldiğinden dolayı ailesinin Kendisi, kendi rızasına muvaffuk olmayan işler çevirdiğini zannederek hemen ailesine karşı bir ok atar. Lakin ailesini isabet etmez, başkasına isabet eder. Ailesi dur der. Beni rahat bırak. Önce içeriye gir bak da ondan sonra bana ne yaparsan yap. Genç içeriye girdiğinde yatağın ortasında koskoca bir yılan görür. Ve o kadını dışarıya çıkartan hadisenin yılan olduğunu anlar. Ve hemen almış olduğu, hazırladığı okla, yaylı okla o yılanı öldürmeye kalkar. Ona hiç e, çıkma müsaadesi vermeden öldürmeye kalkar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kadar çabuk oldu ki diyor, yılan mı, yılan mı? gence, genc, yılana mı hangisi daha fazla hangisi Önce hareket ettiyse birden diyor genç ölü verdi diyor. Birden genç ölü verdi. Ve arkadan şunu söylüyor: Eğer şayet eviniz ev, evlerinize yılan girirse onlara diyor onlara üç gün mühlet verin diyor. Üç gün mühlet verin üç günde çıkmaz çıkmazsa o yılan evinizden ondan sonra öldürün diyor. Evet çünkü onun cin olma ihtimali vardır. ...o gence isabet eden şey... ...aynı şekilde size de isabet edebilir. Ve bir rivayette... ...bu... cinli olan yılanların... ...iki noktalı... ...başları iki noktalı olduğunu... ...hamile kadının... ...kadındaki çocuğu düşürecek düşecek kadar... ...korkutucu olduğunu... ...ve insanın gözlerini kör edeceği kadar... ...büyüce sahip olduğunu anlatır. Ve... ...ev ev yılanlarını bundan müstesna akılar. Evet... Bu şekilde anlaşıldığı üzere, cinlerden bir kısmı yılan şekline girebilirler. Evet, cinlere bir de verilen imkanlardan güçlerden birisi insan kan damarlarında dolaşabilir. Cinler ve şeytanlar insan oğlunun kan damarlarına dolaşabiliyor. Bu kâin üstünde gelen rivayete peygamber Musa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne şeytana yecri mecra min bani Adem İnne şeytana yecri mecra min bani Adem Kema yecri ed-dem İnne şeytana yecri mecra bani Adem kema yecri ed Kanın damarda dolaştığı gibi şeytan Adem olun kanlarında dolaşır. Kanda dolaşabilir. Yani böyle bir imkana sahiptir. Muhterem kardeşlerim, cinler de insanlar gibi ibadetle memurdurlar. Yaratılış gayeleri aynen insanlar gibi ibadet için dünyaya gelmiş ve bu gayile yaratılmışlardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa liyabudun" Ben insanları ve cinleri bana sadece ve sadece ibadet etsinler diye yarattım, diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti nasıl ki insanlara idi aynı şekilde cinlere de şamil cinlere de şamildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davetini cinlere ne yapmış? Tebliğ etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu vakı anlatılmıştır. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette i̇bn Abbas'tan şöyle bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle bir vakı anlatılıyor. Cinler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir esetinden, gönderişinden önce semadan çeşitli haberler alıyorlardı. Cenab-ı Hakk bir şey emrettiği zaman melaikeler kanatlarını çırparlar ve o haberi bir kat aşağı diğer semaya nakederler veya diğer meleklere nakederler ve Rabbiniz Rabbiniz size ne dedi biliyor musunuz? Kalehul Kale, tale, Hak hakkı söyledi o mu re Kebir o yüce ve kebirdir büyüktür ve diyor bu şekilde semaya çıkan cinler birbir bir üstüne çıkarlar ve semadan. Bu haberleri almaya kalkarlardı. Bu haberleri aldıkları zaman aşağı ine ine ine ine en son kahine bu haberi getirler ve kahin bu habere bir bir bir sürü yalanlar ekleyerek insanlara bunu aktarır, aktarırdı. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir eseti peygamber oluşu, gönderilişi olunca birden denildi ki ne oluyor? Semadan bir haber anlamıyor. Semadaki haberle aramızda bir hail bir perde meydana geldi. Muhakkak ki, yeryüzünde bir hadise oldu ki, bu hal başımıza geldi. Ve aralarında istişare ettiler. Dendi ki, bütün dünyanın şarkını ve garbını dolaşın. Yeryüzünde bakın, muhakkak bir hadise oldu ki, muhakkak bir hadise oldu ki, artık semadan haber alamıyoruz semadan al almak istediğimiz her haber her haberde semadan bekleyen nöbetçi melekler fazlaştırıldı ve bize ne, yap ne yapıyorlar Şihab. hani şu yıldız kaymalar yıldızlar var yıldız kayması ondandır ve her yıldız bir cini çarpıyor ve onu öldürüyor nöbetçiler çoğaldı semadan haber al alamadık gidin yeryüzünü araştırın bir vaka bir hadise oldu ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Ukaz çarşısına çarşına gidiyordu Ukaz çarşısına giderken o cinler Tihama'ya gelmişlerdi Tihama'ya tihama yöneldiler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ukaz çarşısına doğru giderken bir hurma ağacına, ağacına yaklaşmıştı Ukaz çarşısına giden bir hurma ağacına Tihama'ya doğru gelen bu cinler bu hadiseyi araştırmak için geliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve tarafına. Ve sabah vakti olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada sabah namazı kıldırıyordu. Ve cinler geldiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o Kur'an okumasını işittiler. İşittikten sonra dediler işte semadan sizin haber almanıza mani olan vatıha yeryüzünde hudus eden en büyük hadise budur. İşlerinde o Kur'an'ı işittikten sonra kimisi iman etti ve kabile kabilelerine gidip tebliğ ettiler. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Cin suresinde ve arkadan şu ayet-i kerime okuyor. Peygamberimiz sılasına bu ayet-i kerime iniyor. Esta'izü billah min inna acaba. Ey Habibim de ki bana cinler toplumundan bir taife Kur'an'ı işittiklerine dair vah yolundu. Dediler ki, biz çok acayip taciz ettiliz bir Kur'an işittik. İnna semi'na Kur'an'e acaban yehdi ile ruşti fa'amen nabihi. Öyle bir Kur'an ki bu bizi hidayete götürür. Biz ona iman ettik. Fa'amen nabihi, vale nushrik bir Rabbine ahd'a. Bundan sonra Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayız dediler. Evet. Ahkab Suresinde ise bu daha da geniş anlatılmıştır. وإذا ويسرفنا اليك el من الجن يستمعون القران biz cinlerden bir topluluğu sana doğru sarf ettirdik ve onlar kur'an'ı işmek için geldiler felemma hadaruhu qalu ansitu. ne zaman senin yanında namaz kıldırdığın yerde hazır oldular dediler ki işitiniz, ha dinleyiniz fakalu ensitu felma qadu walla ila qomihim mundirin ne zaman ki kur'an'ı iştiler, hepsi kavimlerine dönüp dönüp onlara tebliğ ettiler onları korkuttular kalu ya kavmena ecibu ya kalu ya kavmana inna semi'na kitaben unzila min ba'di musa ey kommis biz musadan sonra biz musadan sonra inen bir kitabı işittik musaddikan lima beyneydeyn musa'li selamda olan şeyler tasdik eden bir kitabı işittik. Yehdi ila'l hakki ve ila tariqin mustakim. O kitap ki inen bu kitap hakka ve doğru yola iletiyor. Ya kavmena ecibu da'i Allah. Ey kavim, ey topluluk, Allah'ın bu davetini icabet ediniz. İşte cinler, cin kavmine bunu söylüyorlar, davet ediyorlar. Ya kavmena ecibu da'i Allah ve aminu bihi. Siz de iman ediniz. Yagfir kum min zunubikum. Böylelikle Cenab-ı Hak sizin günahlarınızı affetsin ve verirكم من عذاب اليم وريم عذابتان sizi kurtarsın ve men la yecibu da'i ve men la yecibu da'i Allah felesi bi fi'l ard kim ki yeryüzünde Allah'ın bu davetini icabet etmezse yeryüzünde hiçbir kimse aciz bırakamaz ve lesa lehu min duni auliya kimse dostu olamaz ulaike fi daral mubin işte onlar apaçık sapıklık içindedirler bu şekilde bu cinler gidip Kur'an'ı işten bu cinler kendi topluluklarına, cin kavimlerine gidip ne yaptılar? Peygamberin bu davetini, bu tebliğini onlara ilettiler. Ahkab Suresinin 29. ile 33. ayetinin kerimelerini okuduk. Evet, bu ilk olan hadise. Yani semadan haber almalarının artık tamamen yok oluşu. Artık semadan haber alamayışları. Evet, ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'deyken hicretten önce Cinler topluluğu gelmiştir. Vefler, topluluklar, bölükler. Ve bunların gayesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu vahyini, bu tebliğini dinlemeleri iyiydi. Evet, bazı rivayetlerde Yemen'de, Yemen tarafından gelen Museybin cinleri olduğu söylenir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara okuduğu ayetler aslında Rahman suresi vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onlara Rahman suresini okudum. Hatta Abdullah'ın Mesut'a Mes vardı. Diyor ki arkadaşlarına o cin, ben o cin gecesini biliyor musunuz? Oraday mıydınız? Ben oradaydım diyor. Ve kendisine bir tahassün yapmıştı. Çizgi çizmişti ona cinler zarar vermesin diye. Peygamberimiz salsın onu uzakta bıraktı. Ve kendisi cin topluluklarına gitti ve, ve orada onlara tebliğ etti. Ve onlara diyor Rahman suresini okudum. Anel cin ile eleytel cin. Cin süresini, e, cinlere Cin Gecesinde Rahman Suresi'ni okudum. Hatta Mekke-i Mükerreme'de Cin Mesçidi meşhurdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada o yerde okumuştur cinlere, cin topluna. "Fekanu ahsana merdudun minkum." Onlar Cenab-ı Hakk'ın Rahman Suresi'nde ki onlara sormuş olduğu soruya ey siz insanlardan daha güzel cevap veriyordu cinler diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Punto kullema atitü ala kavlihi taala fe ayi ala'i rabbikum ne zaman ki şu ayeti her gelişimde ey cin ve insanlar topluluğu siz Rabbinizin hangi nimetiniz inkar edeceksiniz ayetine geldiğimde diyor kalu derlerdi ki ve bi şeyin ve la bi şeyin ni'amika rabbuna nec'zü mukezeb ey Rabbimiz biz seni hiçbir nimetini e, inkar etmiyoruz ve ham sana aittir diye cevap veriyorlardı. Her bu ayeti okuyuşumda diyor. Bu rivayeti Bezzar, Hakim İbni e, İbn Hüzeymi'ye sahil etmişlerdir. Evet. Buraya kadar Peygamberimiz Falsalem'in davetinin hem insanlara ve hem cinlere olduğunu görmüş olduk. Cinlerin kısımlarını ve e, cinin aslını, çeşitli olan yönlerini, şekillerini, çeşitli durumlarını görmüş olduk. Şu an ise Önemli olan esas mevzunun surbu olan kısmı geliyor. Cinlerin insana zarar verme sebepler nelerdir? Yani hangi sebepler oluyor ki cinlerden bir zarar görüyoruz? Bir, bilmeden muhterem kardeşlerim insan bazen ailesi olsun, kendisi olsun muslukta, havuzda bazen kaynar su döküyor, Evuz besmele çekmeden kaynar su döküyor. Olur ki o yerde cin oluyor. O kaynar sudan tesirlenen cin ya ölüyor ya da yaralanıyor. O haldeyken yaralanırsa insana o suyu döken insana zarar veriyor. Ölürse onun akrabaları yakını intikam alıyorlar o şahıstan. Zarar bu yönden oluyor bir. İkincisi bilmeden evuz Besmele çekmeden tuvaletlere hamlara girdiğimizde onun icabında onlar üzerine bevle diyoruz. Yani işiyoruz. Affedersiniz. Farkına varmadan. Orada cin olabiliyor fakat biz bunu bilmiyoruz, göremiyoruz. Hatta böyle vakalar sabit olmuştur. Yani e, bazı kimselere zarar verilmiş, kendilerine sorulduğunda demişlerdir ki o insanlar bize böyle bir hakarete buldular, biz onun yüzünden onlara eziyet ettik. Dediler ki peki onlar sizi görmüyorlar. Evet bizleri görmüyorlar lakin onlar Eûz Besmele çekseydi biz oradan kaçarlardık diye cevap verdiler. Evet bu şekilde de insanlığına zarar verebiliyorlar. Evet, kişiye büyü yoluyla cinin zarar vermesi. Bazı cinciler, büyücüler, bazı cinleri e, büyülemek, sihir, e, sihir yapmak istedikleri kimselere cin gönderiyorlar. Cin vasıtasıyla o kimseye zarar veriyorlar. Ailesini kocasından, kocasının ailesini ayırıyorlar ve ona başka şekilde kocasını, ailesini gösteriyorlar. İnsan olmayan suretlerde gösteriyorlar. Bu şekilde o insana, o kişiye zarar veriyorlar, veriyorlar. ailesinden ayırıyorlar. Evet, Fasık veya kafir bir cinin bir kimseye aşık olması. Bir, bir kafir bir cin veya fasık bir cin bir kadına aşık oluyor. Veyahut fasık bir peri, peri cin kadın, kafir, bir e, cin insan olan bir erkeğe aşık oluyor. Ve böylelikle onunla evlenmek istiyor ve onu rahatsız ediyor. Bunlar da vuku buluyor. Ondan sonra cinleri çağırma ve onlar uğraşma kişiye zarar verebilir. Cinler, cinleri çağırma ve cinler cinlere uğraşma o kimseye zarar verebilir. İstanbul'da ben e, ufak yaşlardayken yani şu yaşından daha ufak, yirmi yaşındayken bu işlerle biraz uğraşmıştım. Bir defa cinleri cinleri toplamaya e, imkanı sahip olduğu bir kimsenin eli üzerine. Lakin tabi gayem orada o cinlere bazı sorular sormaktı. Onlara fazla onları fazla çağırma yüzünden. Onların gadaba gelmesi yüzünden o kimseye zarar vermeye kalktılar. Dağıtamadın. Başıma bir sürü bela ve musibetler geldi. Yani uğraşan kimse e, çağırırsa, onlar uğraşırsa o kimseye zarar verebilirler. Evet. Bu, bu yola da zarar olabilir. Uzun bir kısa. Onu girmek istemiyorum. Kadınların leusalık ve hayızlı olduğu anlarda kadın çok defa biliyorsunuz o hallerde yani Bütünle zaten namaz kılmıyor. bir bakıma zikirden çok defa uzak oluyor. Böylelikle kadında kanların damarlarında kan boşanması oluyor. Cinler o damarlara menfez girme yolları buluyorlar. Yalnız bırakmak lazım o halde. Yalnız bırakılırsa cinler o menfez, o yerlerden damarlardan girebiliyorlar, o kadına zarar verebiliyorlar. Evet. Ondan sonra dünyaya gelmiş yeni doğmuş çocuğa yalnız bırakıldığı halde cinler zarar verebilir. Yeni dünya gelmiş bir çocuğa yalnız bırakıldığı halde cinler zarar verebiliyorlar. Fasık ve kafir cinler. Bir de son olarak intikam yoluyla cinlerin zarar vermesi var. Mesela bir şahıs hastalardan cin çıkartıyor. O, o şahsın çeşitli şeyleri var akrabaları var çocukları var ailesi var cinler o şahsa zarar veremiyorlar lakin intikam almak istiyorlar ailesinden çocuğundan akrabalarından bu yollarda cinler zarar verebiliyorlar verebiliyor. evet bütün bunlar işte cinlerin insana zarar verme sebepleridir başka da, daha sebepler olabilir peki muhterem kardeşlerim bir cini istihdam etmek kullanmak e, bunun hükmü nedir İslam'da caiz midir değil midir Şeyh Hristam-ül Teymiye Fetava kitabında diyor ki, bir cini kullanmak aynı bir insanı kullanmak gibidir. Şayet bir insan bir kölesini hizmetinde kullanıyorsa, o köle ondan razıysa, o insan ona hizmet etmeye razıysa, nasıl ki onun kullanması caizse, şayet aynı şekilde bir cin ona hizmet etmeye razıysa, o cin ona hizmet edebilir, kullanabilir. Bunda bir beyis yoktur. Lakin, şayet o cini zorbalıkla, yani kötü yollara kullanmak kastıyla, ona bazı caiz olmayan hareketler yaptırma maksadıyla cini kullanmak istiyorsa, bu katil surete caiz değildir, haramdır. Nasıl ki bir insanı zorla köle olarak kullanmak, caiz olmadığı gibi bu şekilde bu da kat sürette caiz değildir diyor. Evet. Bugünkü cinciler zaten bu cinleri bildiğiniz gibi kötü yollarda, gayrimeşru şeylerde kullanmaya kalk kalkıyorlar. Evet. Spiritizma meselesi. Spiritizmanın hakikati nedir? Fritizma, Frenççe bir kelime, bunun yani bugünkü kullanılan istilahi tabiri ruhçuluk. Bu ruhçuluk, Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de meşhur bir hadisedir. Bunlar için çok paralar yatırılıyor. Esasen buna ruhçuluk demizde hatalıdır. Çünkü ruhlar, ruhlar alemindedir. İyi ruhlar, hatta gelen rivayetlerde, cennette, cennette yeşil kuşlar ağaçlara, mesela dallara uzanmış, dallar üstüne veya dallar üstüne duran yeşil kuşların içinde diyor. İçinde olduğunu söylüyor rivayetlerde. iyi ruhlarla beraber olduğunu söylüyor. Bu ruhların bir defa Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan gelmeleri mümkün değildir. Demek ki o şahıslara gelen çeşitli kimselerin, yazmış olduğu eserlerde ve yapmış olduğu tecrübelerde ruh çağırmalarında insanların yanına gelen ruhlar değildir. İnsanların yanına gelen cinlerdir. Peki bu hadise nasıl tahakkuk ediyor? Bir insan alıyorlar. Ve ona icat etmiş ettikleri eptoplazma denilen beyaz bir madde içiriyorlar. O madde içince o şahıs medyum hale geliyor. Ruhani bir varlık haline geliyor. Ve Falan mesela bir ruhun diyorlar, ismini çağırıyorlar. Falan bir kimsenin ismini çağırıyorlar. Lambaları söndürüyorlar, karanlık bir haldeyken. O şahsın ismini çağıra çağıra, birdenbire o şahıs geliyor, çağırdıkları ruh. Ruh gelmiyor, cin geliyor. Ve o ektoplazma maddesi içirilen şahsa o cin giriyor. Vücuduna girdiği an konuşmaya başlıyor. Onlar zannediyorlar ki o şah, çağırdıkları şahsı ruhu geliyor. Halbuki ruhlar gelmez. Cin geliyor ve o şahıs konuşmaya başlıyor. Tabi üzerine giren cin konuşuyor. O şahıs o madde içince gaybet hale, haline geliyor. Kendisini kaybediyor. Cin konuşuyor ve ona çeşitli gaybiyattan yani gaybi haberlerden olmuş bitmiş hadiselerden ve olacak hadiselerden çeşitli şeylerden sorular soruyorlar. Genellikle bu ruhçuluk, yani e, spiritizma, bu il, ilim daha fazla zengin ailelerde, sosyetik ailelerde yaygındır. Eskiden salcılık yapılıyordu, salcılara soruluyor, soruluyordu. Şimdi ise buna modern bir usul diyorlar, spiritizma usulü. Ve bu şekilde bu tatlik ediliyor, yayılan ülkeler var, bunun çok yönen tabii mahsulları vardır. En başta cinler yalan söyleyen varlıklardır. Gelen ekseri kimseler fasık kafir insanlardır cinlerden. Verdikleri haberin çoğu yalandır ve gayb bilmiyorlar. Bunlar onların gayb bildiklerini zannederek çeşitli şeylere hatta küfre giriyorlar çeşitli konularda. Ve bunun bu şekilde buna benzer bir sürü mahsurlu tarafları vardır. Evet. Biliyorsunuz cinler gaybı bilmiyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili Cenab-ı Hak şöyle diyor. Biliyorsunuz ki Süleyman Aleyhisselam cinleri hizmetinde kullanıyordu. Ayet-i Kerime şunu anlatıyor. Sâle teâlâ felemmâ qabaynâ aleyhil mevt mâ dellekum ala mevtihi illâ dâbetul ard teakul min Falamma kharra tebena tebinet el cin ellau kanu ya'lamun el gaybe ma nabisu fi azabil muhin diyor Ne zaman ki biz Süleyman Aleyhisselam'a ölümü kaza ettik. Ölümü getirdik, öldü diyor. Onun ölümüne ancak haşerattan, yer haşeratından bir hayvan delil olarak oldu. Delalet etti onun ölümüne. Kendisi ölmüş lakin bastonun üzerine duruyor. Ne zaman ki o haşerat bastonundan hafifçe yemeye başladı. Yenen kısım bitince baston aşağı düştü. Baston aşağı eğilince Süleyman Aleyhisselam da yere düştü. Bu şekilde cinler Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü anladılar. Diyor ki, فَلَمَّا ...Süleyman Aleyhisselam yeri düşü, düşüp ölünce... ...tebeyyenetil cinnu... ...elleu kânu ya'lemûdel gayb... ...ma ne bilsus Böylelikle cinlere ortaya çıktı ki... ...şayet cinler gayb inmiş olsalardı... ...böyle acıklı bir azapta... ...azapta kalmazlardı, satmazlardı... ...senilerce böyle bir azapta kaldılar... ...Süleyman Aleyhisselam'ı diri zannediyorlardı... ...onu vermiş oldukları bir sürü işleri... ...yapmaya, bitirmeye çalışıyorlardı... Başlarında bir rakip olarak durduklarını zannediyordu. Halbuki Süleyman Aleyhisselam çoktan ölmüş gitmişti. Örevleri yapmaya çalışıyorlardı. Bu ayet-i ispatıyla cinler <gülüyor> gaybı bilen varlıklar değillerdir. Bu ayet-i sebe süresindedir. Başka bir ayet-i ise Kale Alimul gayb Gaybi bilen sadece Cenab-ı Hak'tır. Gayip sahibi odur, o bilir. Fela la yuzhiru alai gaybi illa Gaybi ancak peygamberlerden razı olduğu kimseye açar. Ondan başkasına kat'i surette açmaz. Evet, cin suresi ayet 26. Peki, savcı ve kainler ve cinciler gaybi bilirler mi? Cinlere sorma yoluyla falcıların ve kâhinlerin, cincilerin, cinlere sorma yoluyla gaybı bilebirler mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve bir sürü vakalar müşahedeler göstermiştir ki, cinciler ve kâhinler, falcılar, gaybı bilen insanlar değillerdir. Bir defa bunların gayb bilme meselesi cinlere bağlıdır. Cinler, geçmiş olan hadiseleri biliyorlar şu an vuku bulan hadiseleri de biliyorlar. Lakin gelecek olan hadiseleri bilmiyorlar. Bu, bu, cin, bu cinciler, falcılar ve kahinler aynı anda bir hadise vermek için cine soruyorlar. Cin, insanda olmayan intikal ve hariteki surat gücüyle hemen gidiyor o hadise öğrenip geliyor ve ona haber ediyor. Falanşahıl şunu yapıyor şu an. Onu söyleyebiliyor, öğretebiliyorlar. Lakin gelecek olan hadiseleri ...onları bilmiyorlar. Bu Cenab-ı Hak katından mahfuzdur. Gay bunların yani... ...savcıların, kaidelerin, cincilerin... ...gaybi haberleri vermeleri... ...yani daha doğrusu... ...fala bakmaları... Açıp, ...yıldızname gibi kitapları açmaları... ...işte sen şu hastalıkları geçirdin... ...veya şunları geçireceksin... ...şu kadar seni yaşayacaksın... ...hacca gideceksin... ...şunu yapacaksın, yapacaksın, zengin olacaksın... ...başına şu gelecek... Bütün bunlar hepsi sahtekarlıktır, düzenbazlıktır, uydurmadır, katiyen aslı astarı yoktur. Yıldızname gibi bir kitapta 5 milyar insan hayatım yazılıdır. Ondan sonra onların istifadeleri ummattandır. İşte şu hastalıklar geçireceksiniz. Geçeceksin, Genellikli insanlar çoğu öyle hastalıklar geçiriyor. Zengin olacaksın. Genellikli insanlar zengin oluyor. Hep ummatla, ummat olan, umum, genel Kailere giderek insanları bu şekilde sattırmaya çalışıyorlar. Gayet bildiklerini göstermek için bunu yapıyorlar. Bunların aslı astarı yoktur. Bilakis bunlara giden, giden kimselerin, soru soran kimsenin hakkında manevi ceza vardır. Peygamberimiz Salser'e diyor ki, "Men اتا عرفا فسأله عن شيء لم تقبل salatun erbeين leylen Kim ki bir arrafa, falca gider de, ona bir şey sorarsa, 40 gece onun namazı kabul olmaz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. rivayetinde. Bir diğer bir rivayete ise men ata'arrafen aw kahinan. Tessaddake bi ma Bu rivayetin Müsnede ve İmam Ahmed'in müsnedidir. Diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ki bir falcıya veya bir kaine giderse onun söylediklerini tasdik ederse Peygamber sallallahu aleyhi ve inen Kur'an'ı inkar etmiştir. Alimler önceki rivayetle bu rivayet arasında bir teufik yapmışlar. Demişler ki kim ki gidip sorarsa tasdik etmezse kırk gün namazı kabul olmaz. Kim ki gidip sorarsa tasdik ederse o zaman kafir olur. Evet. Yakın Zamanlarda gazetelerde okumuşsunuzdur. Rusya'da uçan daireler hadisesi, falan yerde uçan daireler hadisesi. Uçan daireler kimin oyunudur? Daha önce size cinlerin insanlardan önce fezaya çıktıklarını anlatmıştık. Böyle bir imkan sahip olduklarını anlatmıştık. Geçende cin çıkartan arkadaşımızın birisi Namur'da bir kadından cini çıkarırken iki saat Aralarındaki konuşmada soruların birisi şuydu. Diyor ki, uçan daireler hadisesi kimin oyunudur? Sizlerin mi yoksa insanların mı? Yahudi olan, Huda isminde olan bu cin şöyle cevap veriyor. Uçan daireler denilen bir şey yoktur. Bu oyunu bizler yapıyoruz. İnsanların teknolojide ilerlemesini kıskanıyoruz. Haset ediyoruz. onlara teyit etme... Korkutma maksadıyla uçan dayalar hadisesini bizler cinler biz yapıyoruz diye cevap vermiştir. Bu hadiseler cinlere aittir. Katil surette diğer fezada diğer, diğer gezegenlerde hiçbir varlıklar mevcut değildir. Kur'an-ı Kerim başka yerlerde varlık olmadığını yaşanmadığını ispatlamıştır. Bu hadiseyi meydana getiren cinlerden başka birileri değildir. Ancak fezada bunların dolaşmaları muayyen yerlerdir, yerlerdedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Rahman buyur ki: "Yâ me'şerel cinni vel ins, in istata'tum en min tenfudu, Ey insanlar ve cinler topluluğu, siz yer küresinin ve göklerin aktarına, fezaya, nüfuz etmeye gücünüz varsa, nüfuz ediniz. La "Lâ illa bir sultan Allah'ın müsaadesi olmadan İzni olmadan istediğiniz yerini ufuz edemezsiniz. Cenab-ı Hak öyle diyor. Onların gittiği yerler de muayyen yerlerdir. Yani belli yere kadar gidiyorlar daha ileri çıkamıyorlar. Evet. Peki muhterem kardeşlerim. Şeytana ve cinlere karşı müminin silahı ne olmalı? Mümin onlara karşı nasıl silah alacaktır? Ta ki başına olumsuz hadiseler, olumsuz vakalar, üzücü durumlar, belki bütün hayatını onu bir aileyi veya kendisini üzecek, deli âne getirecek, manevi hastalıklar meydana getirecek, bu gibi durumlar olmaması için bir müminin silahı ne olacaktır? Cinlere karşı, şeytanlara karşı. Evet. Birincisi, mümin onlara karşı uyanık olacaktır. Mümin onlara karşı uyanık olacak, onların oyunlarını, siyasetini ...çok iyi bilecektir, korkmayacaktır. Bu çok önemli bir hadise. İkincisi, kitap sünnete yaşantısına mültezzim olacaktır. Yani kitap sünneti, islameti tam manasıyla yaşamayan insan... ...bazı günahlarda vuku bulan insanlara cinler ve şeytanlar yardım edebilirler... ...ve onlara zarar da dokunabilir. Evet... Kim ki kitap sünneti mürtezin olursa, İslam yaşarsa muhakkak ki şeytan ve cin ondan uzak duracaktır. Lakin nasiyet işlerse şeytan ve cin ona yakın olacaktır. Belki yardım edecektir. Ona zarar da verecektir. 3. Allah'a iltica etme ve ona sığınma. Devamlı mümin Rabbine dua edecek ona iltica edecek ona yalvaracak ve ona sığınacaktır. Sığınma yerleri neler olabilir? Namazda iftida tekbirini Allahu Ekber aldığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. min بالله ve nefhihi ve ونفته Evet, şeytanın nefhinden, üşürmesinden, nefesinden Hamezi şöyle tarif ediyorlar. Onun saçlara üşürmesinden veya nefhil kibr büyük üşürme deniliyor. Veya üşürmeyle beraber tükürme, bu yani şeytanın bu şeyinden Allah'a sınırın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra surelere başlıyor. Evet, bu şekilde önce istiade yapıyor. Bu rivayeti süren kitapları nak, nak, nak etmişlerdir. Tuvaletlere <gülüyor> ve hamama girdiğiniz zaman Allah'a sığının. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari Müslüm'e gelen Enes'in Malik'in rivayetinde Allahümme inni auz bikemden var kabaiz. Allahım sana erkek cinlerden ve kadın cinlerden sana sınırım. Ve mümkün olduğu kadar banyoya girdiğiniz zaman yıkanırken bevletme, bevletme hadisesini yapmayın. Bunu başka yerde yapın. Çünkü orada bir cine zararınız olabilir. Evet, bir cine zarınız olabilir. Ve bu duayı okmayı kat'i surete unutmayın. Mümkün olduğu kadar izarla yıkarmaya çalışın. Çünkü bazı cinler, mesela kadın cin erkeğe mustart olabiliyor. Bazen de erkek cin, Müslüman kadına mustart olabiliyor. Ve bir defa görülmesiyle ona ona yaklaşıyor. Yavaş yavaş şirin şirin görülmelerle en son bakmışım ki onunla evlenmiş artık kurtarmak çok zordur. Yani bu gibi hadiseler çeşitli memleketlere edilmiş ve ben, ben sudarabistan'da bu işler uğraşan bir şeyin yanında kaldım ve cinlerle evli olan insanlar bile muşahetik cinlerin ağzı kendi itiraflarıyla hani hasta cin çıkartırken evli olduğunu 20 seneden beri o kadını sevdiğini cin kendi itiraf ediyor. Yani bu gibi hadiseler bu yani Avrupa'da böyle sosyetik aileler arasında, İslam yaşam ailesi aileler arasında bu gibi hadisler çok uyguluyor ve cincilere gidiyorlar, bunlardan tahakkül etmek için fakat çare bulamıyorlar. Onun için tedbir çok önemli. Tedbir alma çok önemlidir. Müslüman uyanık olacaktır, bu tedbire dikkat edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu dua bu Allah'a sığınız diyor, bu duayı okuyunuz, cin kardeşleriniz aranızda bu dua perdedir diyor. Haizdir, evet. Kızma anında Allah'a sığınma. Kızma biliyorsunuz şeytandandır. Bir mü'min kızdığı an Allah'a sığınacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yanında kızan bir insana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki, eğer şu an diyor, o şunu söylese diyor, şeytan gider diyor. Allah'ım e inna şeytanı Allah'ım kolmuş şeytandan sana sığınırım. Evet, bu rivayeti Bukhari müslim nakletmiştir. Bir de muhterem kardeşlerin Cima anında e, pe, e, Peygamberimizden gelen duayı Allah'a sınamayı unutmayınız. Şayet bu dua okumaz, okumazsanız, Ana Rahminde duacak olan e, inen çocuğun duacak olan çocuğun şeytanın zarar verme ve Cima anında beraber Cimada müşterek ortak olmaya imkanına sahiptir şeytan Unutmayınız. Şayet bu dua okunmazsa, Bismillahi Allahum ve Allah'ın adıyla Allah'ım bizi şeytandan bizi ve doğacak olan çocuktan yani bizi rızıklanacak çocuktan şeytanı koru onu uzak tut bu rivayet müstefatına aleyhtir ondan sonra bir de eşeğin veya merkebin ağırmasında Allah'a sığınma rivayeti gelmiştir çünkü o an eşek şeytanı görmektedir Ardı an şeytanı ve cini görmektedir. O an mümin, Allahu Billa Min diyecektir. Bu rivayet tabrân nakletmiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim okurken Allahu Billa Min ile e, başlama <gülüyor> vaciptir. Kur'an-ı Kerim'de bu muzda Cenab-ı Hak Nahl Suresinin 98. ayet kelimesine buyurur ki: Faida qara etel Kur'an fas'tağid Billa Min Şeytan Kur'an okudun zaman kötü şeytandan Allah'a sığın diyor. Ondan sonra ailenizi ve çocuklarınızı sındırmaya bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'i alırdı ve onları şeytandan Allah şeytanın şerrinden Allah'a sındırırdı. Ve şöyle derdi. zukuma bi kelimâtillâhit tâmeti min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmetin. Evet ikinizi Allah'ın tam olan kelimesinde vehim olan şeytandan ve her levmedici göz nazarından sizi Allah'a sığındırdım diye dua ederdi. Sığındırırdı. Bu rivayet Bukhari Müslüm'den nakledilmiştir. Ondan sonra Peygamberimiz Salahı Selem'den gelen başka bir rivayette Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Duası var bir de bi kelimatillahi tamati min şerimâ halak ve zara'ı ve ber'a. Bunları kim ki okursa akşamdan üç defa ona şeytan zarar veremez veya bir hayvanın zehirlemesi ona zarar veremez. Sabahtan okursa aynı şekilde akşama kadar zarar veremez. Evet. Bir de sığınmanın en hayırları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyülendiği bir Yahudin yapmış olduğu büyü anında büyüden sonra inen felak ve nas sureleridir. Bu iki sure de adları muavizat Yani teavuz. Allah'a sığındıran surelerdir. Evet. Zikirle meşgul olmak. Her halükarda mümin zikirle meşgul olacaktır. Allah hatırlayacaktır. Dediğimiz gibi tuvalete giderken çıkarken, hama girerken hamdan çıkarken, mescide girerken, mesciden çıkarken Çarşıya gider, çarşıda, pazarda Ondan sonra yatağına girerken Yatacağı zaman Yatağından kalkacağı zaman Her halükarda Cenab-ı Hakk'ı zikredecektir. Cenab-ı Hakk'ı zikrettiği an Katli surette orada Şeytan ve cin bulunmayacak ve uzaklaşacaktır. Akşam olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Besmele ile Kapılarımızı kapatmamızı emrediyor. Besmele ile kapınan kafalara... ...şeytan giremez... ...cin de giremez... ...açamaz... ...ondan sonra... ...yemek kaplarımızı... ...akşamleyin... ...bıraktığımızda... ...velev ki buzdalapta olsun... ...velev ki dışarıda olsun... Örtme, ...örtmemizi emrediyor... ...örtmediğimiz takdirde... ...şeytanın ve cinin... ...o yediğimiz şeyleri... ...yeyeceğimiz şeylere... ...tüküreceğini... ...söylüyor Peygamberimiz... ...sanseriler... ...fakat besmele ile kapatılan... ...örtülen... ...kaplara zarar vermeyeceğini söylüyor peygamberimiz sallallahu Dediğimiz gibi yatırken Allah'ıma bir ke mutu vahya Fatiha okumak, ayet-el kürsi okumak Nas, Felak, Amine Resulü ona sonra Elif, Lam, Mim ona sonra otuz defa biz, e, Sübhanallah, otuz defa Elhamdülillah otuz defa Allah'a ekber bunları çekmek yatmadan önce bunları yap, yapıp da üzerine mes etmek bütün bunlar kişiyi sabaha kadar şeytanın cinin ve şerrinden insanı muhafaza eder inşallah. Evet. Ondan sonra muhterem kardeşlerim cemaata iltizam etmek. Gerek beş vakit namaza, gerek devamlı cemaata bulunmak. Biliyorsunuz gelen rivayetlerde şeytan bir kişiye çok yakındır. Hani bir hadis-i diyor ki Peygamberimiz sallallahu sellem, kim ki cennetin kokusunu almak isterse cemaata mültezim olsun. Çünkü kurt Cemaattan ayrılanı ancak yer. Cemaattan ayrılanı yer. Evet. Ee, hadisin devamında diyor ki çünkü şeytan bir kişiyle daha yakındır bir kişiye daha yakındır iki kişiden daha uzaktır diyor. Başka bir rivayette size cemaat gerekli kurt cemaattan ayrılanı yer. Kurt yani şeyden sürüden ayrılanı yediği gibi aynen aynı şekilde cemaatten ayrılan da o şekilde helak olur. Nasıl ki Kurdun sürüden ayrılan bir koyunu yediği gibi şeytan da o kimseye, cemaate ayrılan kimseye zarar verir. Devamlı yalnız kalma, ikinci kişinin yanında şeytan olmasını gerektirdiğinden dolayı mümkün olduğu kadar cemaattan mültezim olmaya çalışalım inşallah. Ondan sonra şeytana muhalefet etmek. Nasıl olur? Yemek içtiğimiz zaman şeytan sol ile yiyor, biz sağ ile yiyeceğiz. Bunda şeytana muhalefet etmemiz gerekiyor. Şeytan acele ediyor, işlerde, işlerinde biz acele etmeyeceğiz. Ondan sonra şeytanın ne kadar bizi davet ettiği yollar varsa, maasiyet varsa hepsine bunlara tamamen muhalefet edeceğiz. Şeytanın hiçbir emrine kat'i surette uyum, uymayacağız. Yemek geceğimiz zaman besmele çekeceğiz. Çünkü az önceki okuduğumuz veya gördüğümüz rivayette, okuduğumuz bölümde şeytanın yiyecekleri besmele çekilmeyen ve içilen, besmele içilen her şey olduğunu gördük. Besmele çekersek, şeytan orada gece kalacağı, bir yer olmayacak ve kendisini yiyeceği bir yer olmayacak. Bu gibi ha hallerde şeytana mukalef edelim. Ondan sonra mümkün olduğu kadar esneme'den kaçınalım. Çünkü esneme şeytandandır. Esneme tembellik alametidir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Şeyta esneme şeytandandır, aktırma rahmandandır. Evet. <gülüyor> Mümkün olduğu kadar her halükarda Cenab-ı Hakk'a günahlarımızdan tövbe etme ve istiğfar etme. etmemiz gerekiyor. Tövbe ve istiğfar eden insan devamlı Cenab-ı Hakk'ı hatırlar, onları ucu eder, onları korkar, maneviyatını kuvvetlendirir. Şeytan ondan uzak durur inşallah. Bir de şüpheli şeylerden kaçma ve vesveseden kaçınma. Kendisi, şüphe, kendisini şüpheli şeylere atan, ile meşgul olan, vesveselendiren bir insan muhakkak ki şeytan ona o vesveseyi, cin ona vesveseyi ilham etmiştir. Onu vesveselendiriyor ve ona zarar vermek istiyordur. Vesveseden mümkün olduğu kadar kaçalım, şüpheden mümkün olduğu kadar kaçalım. Evet. Böylelikle şeytanla karşı, cine karşı silahlanma yollarını öğrenmiş olduk. Son olarak tedavi meselesi. Ne geldik ve bu, bu şekilde dersimizi inşallah sona getiriyoruz tedavi konusu önemli bir konudur. Tedavi konusu bu konuda nasıl olur? Cin, bir kimsenin cine uğraması, tara hastalığı ve büyü yapılması manevi hastalıklar yüzünden o kimseye tedavi gereklidir. Bu gibi hastalıklara meşru olan Peygamber'in sahasını gelen duaları okumak ve Hadislerde gelen, zik edilen sureleri okumak ve okuduğu okuduğuyla öfürmek bunlar hepsi e, varit olmuştur. Caizdir. Bilen bir kimse için o şahsı, o şahsın kurtulmasına sebep olmak vaciptir. O kimse yardımcı olmazsa manevi mesuliyet vardır. Çünkü bir müminin kardeşinden bir zulmü defetmek her Müslümana vaciptir. Velek ki zulüm maddi olsun velek ki manevi olsun. Bilen bir kimse için mecburidir bu, vaciptir. Evet. Peki okunacak sureler nelerdir? Vakara suresi. Evet. Ayet-i Kürsi, Saffat suresi, Cin suresi, Felakna süreleri. Ondan sonra Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemden gelen çeşitli dualar vardır bu mevzuda. İsteyen arkadaşlara bunları yazabiliriz. Dersi uzatmamak şeyiyle fazla demin etmek istemiyorum. Çünkü e, bu dualar okunduğu takdirde, bu söyler okunduğu takdirde, üfürüldüğü takdirde o şahısta cin varsa muhakkak ki belirtiler görülür. Ondan rahatsız olacaktır. Ve o şaksa daha fazla zarar vermeye çalışacaktır. Netice alamayınca ister istemez oradan gidip çıkacaktır. O şahıs kurtulacaktır inşallah. Teala. Evet. Cine uğramış. Sarı hastalığına uğramış, büyü yapılmış bir şahıs... ...gaybubet bir halinde olabilir. Yani kendini kaybetmiş bir durumda, durumda olabilir. Bu hastayı tedavi şekli, dövme yoluyla... ...dövüldüğü an... ...dövüldüğü an... ...o an dövmenin tesirini hisseden, zarını gören cindir. O şahıs hasta, hani dövmeyi bile hissetmemektedir. Bunun denemesi yapılmıştır. Ve... Bazı şahıslar cin çıkarma e, çıkarırken kişinin yemek borularını yani damarlarını e, sıkma haline, sıkma haliyle bunu yapıyorlar. Çünkü genellikle cin orada oturuyormuş. Bunu yapıldığı an o şahısta bir bağırma görürsünüz. Okunduğu an bir bağırma görürsünüz ve o şahısta zarar vermeye başlar, titremeye başlar, bağırmaya başlar ve okunduktan konuşmaya başlar. Çünkü zarar görmektedir o o haliyle. Evet. Ondan sonra onu korkutma yoluyla, bağırma, onu ölümle, dö dövmekle tehir etme yoluyla bunu yapılabilir ve bunun önde deliller var. Şimdi inşallah delileri de zikedeceğim. Bu şekilde yapıldığı şahıs, e, yapıldığı müdece inşallah o, teala o şahıstan cin çıkar, lemsi cin yani cin uğraması olursa cin gider. Ve büyü yapıldıysa, büyü de inşallah o, o şahısta kalmaz. Cin, cinin girdiği bir şahısta alametler nelerdir? Onda anormal hareketler görürsünüz. Anormal hareketler görürsünüz. Ellerinin, ellerini mesela böyle döndüğü, ondan sonra gözlerini dönme, titreme, ondan sonra gayr-makul sözler söyleme, bağırma, beş altı kişinin onu zor tutması, cin kuvveti, bir sürü alametler var. Ona sonra Kur'an okunduğu an harekete geçmesi, bütün bunlar o şanslıca cini bulduğunu en büyük, en bariz alametlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vakalar zuretmiş, olmuş ve bugün hala bu vakalar sabit olmakta ve yakın bir zamanda bu e, sabit olmuş. Çeşit, e, burada da oldu. Yani başka yerlerde de oldu ve çeşitli yerlerde bunu müşahede ettik. Evet. İmam Ahmed'in rivayeti var. Bir de Ebu Davud'un rivayeti var. İmam Ebu Davud'un İmam Ahmed'in Müslim'deki vaka şöyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabi bir kadıncağız oğlunu hastalığı sebebiyle onu güzelce giydiriyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzak mesafelerden Gelip ona getiriyor. Diyor ki ya Resulallah benim oğlum deli gibidir diyor. Delidir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana yaklaştırın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriliyor ve çocuğun sırtını açıyor. Arkasından sırtını açıyor. Ve onun sırtına vurmaya başlıyor. Okuruz ya vallahi inni Resulullah diyor. Üç defa. Ey Allah'ın düşmanı çık ben Allah'ın resulüyüm. Çık, çık diyor, vuruyor. Ve bazı rivayetlerde siyah bir köpek çıkıyor. Siyah bir köpek çıkıyor. Ve bazı rivayetlerde çocuk birden değişiyor. Gözleri, yani gözleri normal değilken normalleşiyor. Çocuk iyileşiyor birden. Bu, e, i̇mam ahmed'in Ahmet'in müstedinde ve i̇mam Ebu Davud'un sünnünde nakledilmiş olan bir kıssadır. Yine i̇mam ahmed'in e, Mescidinde olan ayrı bir kıssa ise Ya Ala ibil murra. Bunu bu sahabe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor, üç şey gördüm ki diyor, siz bunları görmediniz diyor. Evet. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle diyor, biz yolcu yolcuyduk diyor. Bir sefere çıktık diyor. Bir yere dinlenmeye geldiğimizde bir çocuk getirildi, denildi ki Ya Resulallah, bu çocuk deli gibi. Yani bu çocuk deli gibi, her gün bu çocuk alıp götürülüyor. Nereye alıp götürüldüğü, ne yapıldığı bilinmiyor. Götürüyor uzak mesafelere, birden bakmışsın tek başına geri dönüyor. Nereye gittiği bilinmiyor. Deli gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o çocuğu bana yaklaştırın diyor. Ve onun ağzını açıyor. Ağzını açıyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyor ve e, üç defa ağzına Ağzını açarak pıs pıs pıs pıs Üflüyor Ve ondan sonra Tamam diyor Burada durun diyor Tamam diyor gidin biz de gideceğiz Ve dönüşümüzde bu yerde buluşalım diyor Ondan sonra peygamberimiz Saal gidiyor arkadaşlarla Ve dönüşünde onlar Vaad yere geliyorlar Ya Resulallah diyor çocuğumuz düzeldi diyor Artık onu kimse gelip alıp gitmiyor Diyor ve normal Hale döndü diyor bu kıssalar peygamber Efendimiz zamanında sabit olmuştur. Ondan sonra İmam Ahmed rahime değerli bir kıssası var. Halife Mütevekkil tarafından bir elçi gönderilmiş ve kendisinin yakınlarından birisi bir hasta yani bir cariyesi sarı hastalarına kapılmıştı. Ve İmam Ahmed'e gelinmiş. Ya İmam Ahmed Allah'a dua et Mütevekkilin cariyelerinden bir tanesi sarı hastalığına kapıldı. Allah'a dua etse Cenab-ı kabul etsin. İmam Ahmet ayak kaplarını veriyor. Ve diyor ki o cariyenin başına gidin, yanına gidin ve bu ayak kaplarını götürün. İçindeki olan o dine deyin ki ya yetmiş defa başına vurmakla bu azabı görürsün veyahut da bu şahıstan yani bu kadından çıkarsın deyin diyor. Ve onlar da aynı şekilde alıyorlar. O kadının yanına gidiyorlar cariye. İmam ahmed'in giymiş olduğu la diyorlar ki ya bu kadından çıkarsın ya da yetmiş defa bu ayakkabının yani ayakkabıyı yersin başına diyorlar. Ve ondan sonra içeride olan cin diyor ki, evet biz çıkarız diyor. Şayet İmam Ahmet, bize Irak'tan git dese, biz gideriz diyor. İmam Ahmet bize Irak'tan git dese, biz gideriz diyor. Allah'a itaat eden kimseye, her şey itaat eder diyor. Böyle cevap veriyorlar. Allah'a itaat eden bir kimseye, her şey itaat eder diyor. Ve gidiyorlar. İmam Ahmet, vefat ettikten sonra, aynı cin yeniden kadına giriyor. İmam Ahmet rahimimullah rüfa sonra aynı cin yeniden kadına giriyor. İmam Ahmet'in kalmış olan o eski ayakkabılarını alıyorlar. Yeniden geliyorlar. Diyorlar ki çık. Yoksa başına ayakkabıları yersin. Ve verdikleri cevabı şu oluyorlar. Diyorlar ki hayır biz çıkmayız. Diyor ki hayır biz çıkmayız. İmam Ahmet Allah'a ithal eden bir kimseydi. O yüzden çıktı Sizin yani sermenizde çıkmayız. Ve çıkmıyor cin. Peki kardeşlerim bundan e, aldığımız nokta önemli var nokta nedir? Bu kimseyi bu e, bu gibi gün çıkarma durumlarla uğraşan bir Müslümanın o kişide iman kuvveti, sebat ve cesaret olması çok önemli bir hadisedir. Kitap sünnetle müttezim olacak, iman kuvveti olacak. ...duanın... ...okuduğu suyelerinin tesirine inanacak... ...ve o işte bıkmayacak, usanmayacak... ...sebat edecek, cesaret sahibi olacak... ...korkmayacak... ...yani bu işin ehli olacak... ...herkes bunu yapamaz... ...ehli olmayan bir kimse yaptığı an... ...belki o kimseye daha fazla zarar verir... ...çünkü... ...cin iki durumdadır... ...ya cin ona galip gelecek... ...ya o şahıs cine galip gelecektir... ...cin her şey... ...herkesten korkmuyor iman kuvvetli olan, cesaretli, sebat eden, korkmayan kimselerden ancak cin korkar. İhlaslı olan kimselerden cin korkar. Evet. Evet. Bu gibi vakalar e, sudur etmiştir. Lakin bugün memleketimizde cincilik yoluyla yani çeşitli nuskalar yazıp kişiye astırmak Ondan sonra başka cinleri gönderip o cini korkutma ve o cini çıkartma yoluyla veya o cinin dediklerini yapma hani ona rıza gösterme, dediklerini kabul etme yoluyla ve onu onun küfrettirmesiyle, insana şirk işletmesiyle bu yollarla tedaviye gitme bu kati surette caiz değildir, haramdır. Kişiyi Allah muhafaza dininden eder. Evet Dinlediğiniz ee, Cenab-ı Hak e, cümlenizden razı olsun. İnşallah bu ders e, faydalı olmuştur. Bilmediğimiz birçok bu gibi mözdarda açıklığa kavuşan meseleler olmuştur. Bundan sonra evimizde, ailelerimizde, yaşantımıza dikkat edelim. Okuduğumuz, öğrendiğimiz silahları unutmayalım. Onlara karşı neler kullanacağız. Eğer bu bununla ilgili bazı soracağınız sorular varsa, inşallah cevap veririz. Bu mözu her şeyi e, söylemiş değiliz. Daha birçok söyleyecek şeyler var. Ancak bu kadarını kısaltabildik. Hı, evet. da bunları Evet. Hı. Yaşadıkları yöreye göre. Az önce tabii size ders yoktunuz. Cinle şeytanın farklıını söylemiştik dedik ki şeytanın aslı cindir veyahut cinlerden birisidir. Çünkü Kevh suresinde Cenab-ı Hak diyor ki Kâne minel cinni tefessek an emri Rabbi. O cinlerden birisiydi. Rabbinin emrine isyan etti. Lakin şu an şeytanın yani orduları cinler olmuştur. Cinlerden de var, insanlar da var. Aslı cinden olmasına rağmen şu an cinler, cinlerin mesela sufli olanlar ...münafık, kafir, falsık olanlar... şeytan ordusu olmuştur. Lisanlara Nisan'a gelince... ...yaşadıkları yöreye göre... ...mesela Yahudi cinler varsa... ...İbranice konuşuyorlar. Hristiyan cinler varsa Süryanice konuşuyorlar. Arap cinler varsa Arap kuşu konuşuyor. Yani çeşitli yaşadıkları yere göre... ...lisanları vardır. Nasıl insanlar nisanı varsa... ...onlar da aynı şekilde çeşitli lisanlara sahiptirler. Evet. Allah'ın izni olmadan... ...evet. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamazlar. Cenab-ı Hak müsaade etmedi mi? Ama müsaade ettiği zaman yapabilirler. Peygamberimiz saatler bile yapıldı.